Dolayısıyla e, keffaret e, iyi be verelim keselim böyle bir ceza kurtulsun denmesi yerine ceza ağır olduğu için 60 gün diye bir ard arda oruç diye bir ceza olduğu için e, bunun hangi şartlarda oluştuğunu iyi tahmin etmemiz ya da iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu kefaret şartlarının ki kefaret nereden gerekiyor dedik iki şeyden. Öz olarak. Birincisi gıda yiyip içmek. Ramazan'da kasıtlı olarak. İkincisi de cinsel ilişki. Yalnız e, defalarca duyduk doğru bir bilgi olarak. Müslümanın yanılarak yaptığı şeyden Allah muahaze etmiyor. Yani bir Müslüman Ramazan-ı Şerif'i unutup tıka basa yemek yemiş olsa orucu bile bozulmaz. Bunlar hepsi e, bir tembellik bir vurdum duymazlığın cezalarıdırlar. Şimdi kefaret yeme içme ve cinsel ilişkidir dedik ama sahurdan niyet etmiş insan orucunu gündüz bu bahsettiğimiz şeylerden dolayı bozarsa ona kefaret gerekir. Bu da şunu gerektiriyor, şu sonucu doğuruyor. Hiç oruca niyet etmeyenin gündüz yemek yemesinden kefaret gerekmiyor. Kefaret, niyetlenilmiş bir Ramazan orucunu bozmanın cezasıdır. Peki, yarın ben oruç tutmayayım diye karar etmiş birisinin, Böyle bir cezası olmayacak mı? Olmayacak. Yani Ramazan'ın yarın beşinci günü. Ben yarın oruç tutmayacağım dedi. inad etti veya bir sebeple tutmayacağım dedi. Gün boyu da yemek yedi. Bu kefaret gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Neden? Kuralımız ne bizim? Niyetlenilmiş bir orucu yiyerek içerek ya da cinsel ilişkiyle bozan birisine kefaret cezası gerekir. Öbürüne ne gerekir? Öbürüne ömrünün sonuna kadar gözyaşı gerekir. Çünkü kefaret Allahu Teala'nın bu hatayı bağışlaması için açılmış bir kapıdır. Sen niyet ettiğin orucu Ramazan-ı Şerif gününde bilerek bozdun. O zaman sen cezalısın. Cezanın affolmasını istiyorsan tövbenin yolu budur. Nasıl kul hakkının tövbesi götürüp o hakkı geri vermektir. Namazın tövbesi onu kaza etmektir. Ramazan-ı Şerif'in azametini ihlal ederek bozarak Ramazan-ı Şerif'ten dolayı suç işlemiş olmak da aynı şekilde bir ce gerektirir tövbesi de bunun 60 gün oruç tutmaktır Hayır hiç niyet etmemek hata değil başkaldırıdır onu 60 gün ceza ile kapatmak mümkün değil o bir tür isyandır öbürü yaramazlıktır hatadır bu hiç niyet etmemek orucu uygun görmemek çok büyük bir tövbeyi Samimi bir tövbeyi gerektiren bir hatadır. O yüzden diyoruz ki kefaret niyetlenilmiş, başlanılmış bir orucu bozmanın adıdır. Öbürüne isyan diyoruz. Peki insanlar o zaman hiç niyet etmesinler, Ramazan'ı tutmasınlar. Eee bu bir imtihan meselesi. O zaten çukura düşmüş, Ateşe düşmüş birisi gibidir. Onun tövbesi çok daha zor. Bir başka mesele, oruç bozmayı uygun bulacak, uygun hale getirecek bir nedenle de oruç bozulursa, yemek yenirse bundan kefaret gerekmez. Mesela, yolculuğa çıkan tabi olarak orucunu bozabilir. Bu sadece kaza edecek. Mesela Ramazan-ı Şerif'in yine 5. günün örnek verelim. 5. günü Ramazan-ı Şerif'in seferilik mesafesine çıktı. övleye kadar oruçluydu. Öğlende arabasına bindi çıktı. Ee, o Müslüman zaten ruhsatı var. Bu oruç yiyince kazası gerekecek onun. Ama saat 1'de yola çıkacak. 11'de karnı acıktı. Daha yola çıkmadan yemek yedi. Keffaret gerekti. Neden? henüz ruhsatı gerektirecek, ruhsat oluşturacak şey başlamadı. Ramazan'da yolculuk ruhsattı. E, ruhsatı başlayınca yolculuk kullanabilir. Henüz yolculuk e, başlamadan, ben nasıl olsa öğleden sonra bilet aldım, yola çıkacağım deyip orucunu bozsa o keffareti gerektiren bir hatadır. Aynı şey hasta içinde olabilir. Yani hastalandı, doktora gitti, iğne vuruldu, oruç bozuldu. Bundan dolayı bir kasıt olmadığından kefaret gerekmez. Aynı yolculuk gibidir. E, orucunu kaza eder sadece. Şimdi e, burada bu kefaret meselesinde bir husus daha kefaret bir kastın cezasıdır kasten yemek yemenin cezasıdır ee, unutmak gibi ya da e, hata ile e, veya işte bozulmaz zannederek bir nedenle yani kasıt yok oruç yemek gibi bir kasıt yok ama ee, mesela ağzına abdest alırken dikkatsizlikten su kaçırdı. Tuvalette dikkatsizlikten su kaçırdı. Dikkatsizlik kazanın e, e, örteceği bir şeydir. Yani abdeste dikkatsizlikten ağzına attı suyu, yuttu suyu. Bu bir dikkatsizliktir. Oruç bozmayı niyet etmek, oruç bozmayı kastetmek başka şey oruç bozacak bir işi kastetmeden yapmak başka bir şeydir. Birinin adı kazadır, öbürünün adı cinayettir. Kaza ile yapan kaza eder, kapatır orucunu. Cinayet yapan yani Ramazan-ı Şerif orucunu kast ederek boz, bozan birisinin 60 gün ceza tutması gerekir. Burada gıda olmayan ama insana gıda gibi zevk veren şeyler de gıdadır diye bir kural koyacağız. Sigara mesela. Gıda değildir. Zehirdir. Ama insan onu gıda gibi içine çekip zevk aldığından bilerek sigara içen birisi şu kefaret dediğimiz işe girmiş olur. Bir de eh, Müslüman kolay kolay yapmaz ama mümkün e, yani varsayarak yapalım. Mesela gıybet etmek orucu sevaben düşürür ama bozmaz. Bir Müslüman oruç e, tutuyor Ramazan günü. Gıybet etti. Sonra da o ben gıybet ettim. Orucum gitti dedi. Oturdu yemek yedi. E gıybetin orucu bozmadığını biliyor Müslüman. Bilmesi gerekiyor. Bu şimdi gıybet ettim diye... Uyduruk bir gerekçeye dayanıp orucunu bozduysa bu bilerek yaptı. Buna keffaret gerekir. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif gününde kan aldırmak orucu bozmaz. Ölçümüz şudur bizim. Vücuda giren şey oruç bozar. Vücuttan çıkan şey oruç bozmaz. Abdeste ise tersidir. Vücuttan çıkan şeyler abdesti bozar mı bozmaz mı deriz. Vücuda giren şey orucu bozuyor. Kan aldırmak yani kan vermek orucu bozmuyor. Eğer kan verirken vücuda iğneden başka bir şey sokmadılarsa, bir ilaç vermedilerse vücudun icine girecek şekilde kan aldırmak orucu bozmaz. Şimdi kan aldıran birisi, yani vücudundan kan veren birisi nasıl olsa bozuldu orucum deyip yemek yese bu kefareti gerektiren bir suçtur. Çünkü burada laubalilik var, kasıt var. Aynı şekilde mesela Ramazan-ı Şerif gününde yağmur yağıyor. Fırtınalı bir şekilde yağmur yağdığını düşünün. Fırtına ağzına bir insanın nefes alırken yağmur damlacıklarını atabilir mi? Atabilir. Bunu bilerek yutmamak lazım. Bilerek yutarsa adam e, bu da keffareti gerektirir. Ama bilmeden yutsa e, oruç bile bozulmaz. Mesela bir Müslüman hanımıyla e, veya hanımıyla e, sevişirken diyelim ki Ramazan günü cima yapmamak şartıyla sevişmenin, öpmenin oruca zararı yoktur. Veya çocuğunu dudağından öperken çocuğunun ya da hanımının tükürüğü ağzına gelse ve onu bilerek yutsa bu bir gıda hükmündedir sigara gibi. Kasten yapıldığında kefaret gerektiren bir hatadır bu. Dışarıdan ağza alınan şey buğday bile olsa, tek bir buğday bile olsa bu hükümler hep böyle. Yani biz oturup da e, böyle nasıl söyleyelim mükemmel bir sofrada yeme şartımız yok. Mükemmel bir sofrada da yesen hüküm hükümdür. Tek bir üzüm tanesi alıp kuru üzüm tanesi mesela küçücük kuru üzüm tanesi bile alıp e, yesen e, o da e, biz mükemmel sofrada kebap yemiş gibidir. Yani önemli olan bu kuralın kendisidir kural nedir? Kasten ağızdan veya bir yolla vücuda bilerek gıda sokmak. Kasten. Yanılarak ne dedik? Ramazan'ı unuttu genç alışık değil oruca oturdu dolabı açtı bulduğunu yedi dolaptan sonra annesi Ramazan dedi eyvah ağzındakilerini döktü bir zararı yok. Bir zarar yok. Kasten yapılan şeylerde bu cinayet mantığı var. Kasten yapıldığında bir porsiyon kebapla bir tek buğday tanesi veya bir tek ayçiçeği çekirdeği aynı şeydir. Çünkü mühim olan kulun burada karnını güzel bir doyurup doyurmaması değildir. O kulluk gerektiren, kulluktan kaynaklanan tazim. Ramazan-ı Şerif'in azametine hürmetkar olmayı delip delmemektir o hürmetkarlığı bozduktan sonra ha az yemiş ha çok yemiş 60 gün ceza gerekiyor. Bunu e, e, aynı şeyleri cinsel ilişkiye de uyarladık mı Ramazan-ı Şerif'in içinde tutulan bir orucun kefaretini de ne, neden dolayı e, konuşmuş olduğumuzu anlamış oluruz. Bir de Ramazan-ı Şerif'te dedik ki Ramazan-ı Şerif'te Müslüman kasten yemek yerse cinsel ilişki yaparsa kefaret de gerekir. Yediği günün cezası olan gün kaç günse bir gün üç gün bunu yaptıysa, üç gün bir gün neyse o kadarını da ilave eder. Halk bunu 61 gün tutmak diye yorumlar. 61 gün niye diyorlar? 60 ceza var bir günde işte o yediği gün ama üç gün yaptıysa bunu bir ramazanda 63 gün eder bu beş gün yaptıysa beş gün eder bir husus da ramazanı şerif orucu bozduğu halde bu 60 gün cezayı gerektirmeyen ama o günü kaza etmesi gereken durumlar var. Ne demiştik mesela? Yolculuğa çıktı. Üç gün yolculuk sürdü. Üç gün kaza eder o Müslüman. Hanım e, Müslüman hanım e, on beş gün e, temiz kaldı. Ramazan-ı Şerif'in beşinci gününe gelince yedi gün aybaşı hali oldu. O yedi günü kaza eder. Bir bundan dolayı kaza gerekir. Kaza demek aynısını Ramazan'dan sonra yapmak demek. Aynısını. Üç gün, üç gün, yedi gün, yedi gün. Arda arda olması da gerekmez kazaların. Olursa da bir zararı yok. Mesela bir Ramazan'dan öbür Ramazan'a kadar ne zaman tutarsa tutar. Faziletli olan Ramazan sarkıtmamaktır. Yani e, mesela 1432 Hicri yılının Ramazan'ındaki gereken kazaları 1433 yılının Ramazanından sonraya atmamak gerekir. Atsa da yine aynı kaza gerekir ama ecelli dünyada bir Ramazan'dan öbür Ramazan'a aktarmamak gerekir kazaları. Oruç kazalarını. E, namaz kazasını hemen yapmak, öbür vakit gelmeden yapmak doğrudur. Oruçta ise biraz daha müsamahalı bir durum vardır. E, mesela ya Ramazan'ın sıcak ve uzun günlere rastladığını düşünelim. Ekvatordan uzak bölgelerde sıcak mevsimlerde gün daha uzun oluyor. Mesela 15 saat oruç tutulan günler var. Kış zamanında ise bu 9-10 saatlere kadar inebilir. 11 saate iner. Yani bu yılın ne zamanında kazaya kaldıysa o zaman tutulacak diye de bir şey yok. Neyse 12 ayın Herhangi bir gününde yeter ki bayram günleri olmasın, bayram günlerinde oruç tutmak caiz değildir. Ee, kaza ile ilgili en önemli husus, mübarek Ramazan-ı Şerif gününde, özründen dolayı, Allah'ın verdiği bu ruhsattan dolayı, e, oruç tutamayan Müslüman bunu ka kaza eder. Ağız çalıkalarken, abdeste veya başka bir nedenle hata ile su yutmak da mesela kazayı gerektirir. Çünkü bu ama ne demiştik bilerek ağzına gelen suyu yutarsa bu keffareti gerektiriyor. Hatalar kazayı kasıtlar keffareti gerektirecek. Bunu kural olarak böyle bilelim. Mesela ikrah diye bir kelime kullanmıştık. Ee, kadını, kocası zorla ikrah ettirerek orucunu bozdurursa, bu da ciddi bir tehlike boyutunda olursa bu da kaza eder. Bir de şöyle bir örnek verelim. Şimdi dedik ki Ramazan-ı Şerif'te Bilerek değil de oruçlu olduğunu unutarak yemek yiyen insan hemen ikaz edilip bırakarsa yemeğini bir sıkıntı yok. Bu orucunda hiçbir arıza yok. Bir, bir dilim baklava yemiş, iki dilim baklava yemiş, bir kase sütlaç yemiş. Hiç önemi yok. Unuttu çünkü. Sonra bizim orucumuz nasıl olsa gitti. Eyvah. Zannederek böyle zannederek e, orucunu oturup yese bu hatayı başka bir hata ile devam ettirmek demektir. Bundan kaza gerekir. Aynı şeyi kasten yapsaydı, madem bir kere başladık devam ettirelim deseydi kefaret gerekecekti. Hataya hata ilave etmek hala hatadır. Hataya kasıt ilave etmek bir cinayettir. Bunu bu şekilde e, uygulayacağız. Yani kuralı çok iyi söylüyor. Hatadır. Hatayı hatayla devam ettiriyor. Kaza gerekiyor. Hata etti, inatlaştı, kefaret gerektiriyor. Mesela çok yaygın çok yaygın bir uygulama ee, bu Ramazan-ı Şerif'le ilgili en önemli uygulamalardan biri imsak yazıyor bizim e, takvimlerimizde imsak emsake yümsüke imsaken fiilinde bir şeyi tutmak demek imsak orucu için tutuş vakti manasına geliyor bu da sabah namazının girişi Yatsı namazının bitiş vakti demek. Şu anda Türkiye'de kullanılan takvimlerdeki imsak kelimesi 3 şey gösterir. 1. Yatsının vaktinin bittiğini. 2. Sabah namazının vaktinin girdiğini. 3. Oruç vaktinin başladığını. Misal söyleyelim. 05 imsak yazıyor takvim. Şimdi Müslüman 05'te Ramazan'da ağzını kapatması lazım. Fakat hala Müslüman 05 olduğu halde oturdu, imsak geldi, zannetmiyor, sofrada yiyor, içiyor. Sonra bir baktılar ki takvime 05, 015'te bunlar sofradaydılar. O gün yemek yemeyecekler daha, Ramazan günü olduğu için ama bir gün kaza edecekler. Bu kazayı gerektiriyor. Bu çok önemli ve yaygın bir hatadır. Bunu bir, yani takvim yanılgıları kazayı gerektiriyor. Bir başka olay, göz kaşınması diyelim veya el kaşınmasıyla erkekte ya da kadında Boşalma olursa, cinsel duygulardan dolayı boşanma olursa, bu cinsel ilişki değildir. Bu, işte mesela duygusal, cinsel duygusallığı olan sözler, cinsel e, hareketlenmelerden kaynaklanan boşalma olursa, bu boşalma da kazaya gerektirir. Burada, ramazan Şerif dışındaki, Herhangi bir orucun bozulmasının keffaret gerektirmediğini vurgulayalım. Keffaret Ramazan gününe saygısızlığın cezasıdır. Onun dışında da farz oruçlar olur. Kaza orucu farzdır mesela. Ama Ramazan dışında o orucu bozsa birisi kazayı bozduğu için kaza gerekir tekrar. Keffaret bir daha gerekmez. Yani farz bir oruç Ramazan'ın dışında tutulurken bozulursa sadece kaza gerekir. Özellikle hanımlar için önemli bir husus var. Ee, hanımlar e, organlarına ıslak bir şey soktukları zaman e, tedavi maksatlı, kontrol maksatlı e, bu bir ıslaklık e, yani erkekte de e, taharetlenmede olabilir. Bayanda e, Bayanlar için daha e, yaygın. Bu bir kazayı gerektiren bir hatadır erkek için de aynı şey geçerli kusmaya zorlanmak mesela parmak sokarak kusmak da orucu bozar bu da kaza gerektirir ama yani midesi bulanıp kusmak başka şey o bir şey gerektirmez kendisi parmağını sokuyor bir nedenle zorluyor kendisini artık nedenini kendisi bilir bu kazayı gerektiren bir hatadır. Ağızda kalan yiyecekler bir sorundur. Yani imsak başlamadan önce diş temizliğini sağlam yapmak lazım. Eğer bu temizlik yapıldı veya yapılmadı o önemli değil ağızda kalan et kırıntıları veya işte öteberi, normal bir nohuttan küçükse onun yutulmuş olması oruca zarar vermez. Ama dikkat edin ağzın dışından nohut değil, mercimek kadar bir şey konse bile oruç bozulur. Ama ağzın içinde dişte kalır mı? Kalabilir. Yani diş yapısı bozuk olanın dişlerinde kalabilir. Mesela 3-4 dişin arasında kalan et kırıntılarının toplamı bir nohuttan büyükse bu kazayı gerektirir. Nohuttan küçükse e, oruç bozulmaz. Yani a, o kadar bir tolerans diye isim verebiliriz buna. Burada bir egzersiz yapalım, beyin egzersizi. Diş çektirmek orucu bozar mı? Diş çektirmek orucu bozar mı? Cevap. Diş çektirmek, 32 dişini de çekse insan oruç bozulmaz. Ne dedik? Vücuttan çıkan değil, vücuda giren orucu bozuyor dedik. Ama iğne yapıp diş çekersen, bir diş de çeksen oruç bozulur. Çünkü iğne Vücuda belli bir miligram oranında ilaç enjekte etmektir. Bu vücuda dışarıdan bir, bir şey sokmak olduğu için orucu bozar. Ama bunun dışında oruç bozulmaz. Diş çekmekten dolayı oruç bozulmaz. Şimdi e, bu hususlarda e, çok... Bozulur bozulmaz saydığımız için e, zihnimizde kalma zorluğu olmasın diye bunu burada bırakalım. Bir dahaki dersimizde e, bu çağdaş e, oruç meseleleri de başta olmak üzere e, bu konuları devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.